Şeytanı Rajim. Bismillahi al-Rahman ve ma küna Ve ma illa Rabbina صل على طبيبي قلوبنا محمد صل على شفيع ذنوبنا محمد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 Bulumak, bazen rahmete koşmak bazen lütfa ermek gayret isteyen bir konu olduğu halde neden sonra armut pissin bir de ağzıma düşsün havası işleyiverdi gönüllere bazen nedendir ki Mevlana Celaleddin Rumi aslında aramayı ne kadar da güzel ifade etse de bu sözden bir haber olanlarımız da var galiba ki bugün Filistin'de, Irak'ta bundan alıyor bize göre. Her arayan bulamaz diyor. Ama bulanlar ancak arayanlardır. Aşkı, sevdayı, rahmeti, lütfu. Aşkı arıyorlar. Huzur, mutluluğu arıyorlar. Ama bu sözlerden bir haber olanlar da yok değil bazen. Aşk yanı dibinde olmasına rağmen gayret sarf edip elini uzatmayanlar da yok değil yani. Halbuki, halbuki aşk deryasının içindeyiz. Halbuki kainat aşk kokuyor. Büyük mutasavvıflarımızın da ifade ettiği gibi kainat koskocaman bir dergah. Ve kainattaki tüm canlılar, taşlar, bitkiler, bütün mahlukat, hayvanlar hepsi hep birazdan Allah'ı anıp, O'na karşı olan şükürlerini ve aşklarını haykırmaktalar da, bu zikir coşkusu ortamında, bu aşk cezbesi ortamında, bu Kabe misali her an ruhani tavafın gerçekleşmiş olduğu şu kainatta, bazen nedense bir haber veriyoruz da, aşkın nerede, huzur ve mutluluk nerede diye, aramaya çalışıyoruz bazen ki keşke arasalar herkes. Bazen sunni sevdalar sunulu verdi karşımıza. Yapay ve senal sanal olan sevdalar, hakikati olmayan sevdalar sunulu verdi. Surette olan sevdalar sunulu verdi. Peşine her koştuğumuz bu suni sevdalar bizi yanlıştan yanlışa götürüverdi. Çünkü sünniydi, çünkü sanaldı, çünkü seraptı. Serap hakikat olabilir mi? Çöldeydik. Dudaklarımız kurumuştu. Su diyorduk. Aşk diyorduk. Dudaklarımızı bir damla aşk suyuyla birazcık ıslatsak diyorduk. Seraplar sunulmuş önümüze. Çöldeki su kaynağını bulmak için gayret edememişiz. Edenlere selam olsun da bir Hacer gibi, Safa ile Merve arasında koşturuşu gibi, Safalardan Merve'lere koşturup zemzememizi bulmak için gayret etmemişiz bazen. Ama sarf edenler, zemzemini bulmuşlar. Hem de öyle bir zemzem bulmuşlar ki, ruhları o zemzemle öyle bir ak ve pak olmuş ki, sureta güzelleşen simalarının görünüşlerinden ziyade ziyade ruhani olarak temizlenmelerine vesile olur şu bambaşka bir şey vermiş. bugün sizlerle aslında şu konuyu paylaşmak istedim nacizane ulaşmak istiyorsa kişi gerçekten aşka bulmak istiyorsa gerçekten hakiki mutluluk ve huzuru sizlerle Birçok misalini paylaşsak da gelin bugün bir aşk erini daha paylaşalım da sevdanın peşinden aşkın peşinden nasıl koşulurmuş bir destan sizle paylaşalım da zamanımıza ve zamanlar ötesine mesajını gönüllere belki ulaştırabilmiş oluruz. bir aşk erini paylaşacağım ki sizlerle Aynaya bakıp dinleyen birçok kişi kendisini bulacak belki bu sahabinin hayatında Ve o hayatına objektif olarak bakarsa Her türlü inançtan beni şu anda dinleyen sevgili Hayatına mutlaka bir rahmet kanalı çekebilecektir inanıyorum Evet bir aşk eriydi Kendisinin ağzından paylaşalım mı sizlerle? Kütüb-ü hadis kitabında Buhari'nin Abdullah, Abdullah bin Abbas'tan rivayet etmiş olduğu Hayatına biyografisini onun ağzından paylaşalım mı sizlerle? Bir aşkı paylaşalım sizlerle. Surette olan mutluluğun hakikatte mutsuzluk olduğunu ve o mutsuzluğu mutluluğa ulaştırmak için Safa ve Merve belirleyip Zemzem'ini aramak için yollara düştüğünü ve en sonunda zemzemini bulup kendisini de İsmail'inle kurtulmuş, kurtarmış olduğunu sizlerle paylaşalım. İranlıydı. İsfahan şehrinin Çay şey köyünde. Babası köyün en zenginlerindendi. Hani bir eli yağda, bir eli balda derler ya, aynen öyleydi. Arazileri vardı, malı vardı. Babasının da tek çocuğu olduğundan babası onun bir dediğini iki etmezdi. Herkesten babası onu çok severdi, herkesten. Bu sebeple evden çıkmasına asla izin vermezdi onun. Kıyamazdı dışarıda belki başına bir şey gelir diye, üşütür diye, saçına rüzgar sert eser aman kırılmasın diye. Babası Medici olduğundan, Ateşperest olduğundan, kendisi de Ateşperest olu vermişti. Hani Efendimiz diyor ya her doğan insan İslam yaratılışı üzerine yaratılır. O yüzden her doğan çocuğa bir günahkar olarak doğdu diye bakmayız bazı inançta olduğan insanların olduğu gibi. Biz İslam mensubu olan insanlar her doğan çocuğun ergenliğine kadar melek olduğuna inanırız. Çünkü günahsız olarak doğmuşlardır. İslam fıtratı üzerine yaratılmışlardır. Sonradan diyor ya efendimiz. Ama ne yazık ki bazen anneler babalar o İslam fıtratında yaratılmış olan çocuğu değişik dinlere yönlendirir. Değişik dinleri onlara benimsetirler diyor. Yoksa dünya yaratıldığından beri Hz. Adem'den sevgililer sevgilisi Sevgi Sultanıma Efendimiz Hz. Muhammed'e kadar olan O zamandan kıyamete kadar gelecek bütün çocuklar Bu temiz ve pak yaratılış üzere yaratılırlar da Aileler onları başka yerlere sevk ederler Onun da annesi yoktu hayatta da babası ateş sevk sevketmişti onu Evlerinde bir ateş vardı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 deyip bahçelerimizi dolaşmaya çıktım. Evet, bir elim yağdı, bir elim bağdaydı. Maddi olarak her imkanım vardı. Babam bir dedim iki etmezdi. Babamın bir tanecik tatlı kuzucuğuydum ben. Ama bir eksiklik vardı ruhumun derinliklerinde. Cevabını bulamadığım ama hasretini çöllerde susuz kalmış, dudakları çaktan Çatlamış olan bir insanın hissettiği gibi hissettiğim bir boşluk vardı yüreğimde. İçten içe içimi kemiren, içten içe içimi derinden etkileyen bu boşluğun cevabıyla aslında bir haber olmama karşın hissettiğim bu hisyat ile dolaşıyordum arazilerim. Bir gün tarlalara bakmaya gittiğimde, bir Hristiyan kilisesine rastladım. İçeriden sesler geliyordu. Baktığımda ibadet ettiklerini gördüm. Dedim ki acaba ruhumdaki eksiklik bu mudur? Çünkü biz kendi elimizle ateş yakar, sonra o sönmesin diye gece gündüz koşturur ve onu kulluk ederdik. Bizim elimizle yanan, bizim elimizle sönmemeye muhtaç olana biz yardım istiyorduk hayır hayır ama bu kilisedekiler farklı bir ibadet yapıyorlardı Ateş ateşperestlikten daha da bana mantıklı geliyordu kendi kendime bunların dini hak bizimki batıl olabilir mi dedim ve akşama kadar onların yanında kaldım tarlalara gitmemiştim babam beni çok sever ya aratmış hep beni Peşimden insanlar göndermiş, ''Buzun ne olur yavrucuğumu?'' diye. Babam, babam böyle üzerime düşkündü ama ruhumdan, mana alemimden, iç alemimden bir haberdi. Akşam olunca kilisedekilere ben soru verdim. ''Bu dinin merkezi aslı nerededir?'' diye. ''Bana Şam'' dediler. Peki ben de Şam'a gitsem beni de dine kabul ederler mi dediğimde evet dediler. Sizlerden yakında Şam'a gidecek kimse var mı dedim. Bir kervan işaret ettiler. Ben bunlardan meşgul olurken babamın adamları beni görmüşler. Tam bu sırada ben de eve geldim. Babam bu zamana kadar nerede kaldın? Sen aradığımız yer kalmadı. aramadığımız yer kalmadı. Yavrucuğum diyordu. Ben de babacığım. Bugün tarlaları dolaşmak için yola çıkmıştım. Fakat karşıma bir Nesrani kilisesi çıktı. Hristiyan kilisesi çıktı. İçeri girip baktım. Bir farklı ibadetleri vardı. Ruhumun derinliklerindeki cevabı acaba orada bulur muyum?'' diye onlara takıldım biraz baba diyordu. Babası ''E oğlum, sen yanlış düşünüyorsun. Senin babalarının ve dedelerinin dini onlarınkinden daha doğrudur. Onların dini bozuktur. Sakın onlara aldanma, inanma'' diyordu. Ben de ''Hayır babacığım'' dedim. ''Hayır babacığım, araştıracağım.'' Onların ki batılı da olsa... Doğru olanı araştıracağım baba. Bulacağım baba. Maddi olarak bu kadar rehavet içinde olmamıza rağmen, maddi olarak bu kadar imkanlar, bu kadar zenginlikler içinde boğulmamıza rağmen, yine de ruhumun derinliklerinde, geceleri uykumu bölen, gündüzler iştahımı kesen boşluğun ne olduğunu ve cevabını bulmalıyım baba. ''Yani sadece birkaç gün eğlenip, oynayıp, gezip, tozup da sonra ölmek için, toprağa karışmak için ben bu dünyaya yaratılmış olacağımı zannetmiyorum baba. ''Bak biz tarlaya sadece ekelim, toprağın içine girsinler, yük olsun diye mi ekiyoruz mahsulleri baba?'' ''Hayır, hayır. Biz onlardan meyve çıksın diye, o meyvelerden faydalanalım diye ekmiyor muyuz?'' Her şey bu kadar nizam içerisinde Şu kainat gök kubbe Şu yeryüzündeki tasarılar Bizim üzerimizdeki Göz kulak Hayır baba diyordu hayır Bir ışık var Ruhumdan beni çağıran kendine çağıran Ben o ışığı bulmalıyım baba Araştıracağım baba Araştıracağım Lütfen bana karşı gelmeyin Lütfen beni engellemeyin Babası çok kızacaktı ona El ve ayaklarından bağlayacaktı onu Evde hapisliyken Arkadaşlarından gizli gizli haberler isteyecekti Şam'a gidecek olan kervan için Araştırmalıydı çünkü ruhundaki boşluk Ya ne olursa olsun böyle gitsin canım ne olacak gibi değildi Hayır hayır her şeyin telafisini edebilirim belki ama ömrümden geçen günlerin telafisi gelmiyor. Mutlaka onu telafi etmeliyim, mutlaka bunun için bulmalıyım diyordu. Babası onu hapsettiğinde caydıracağını zannetse de o hapishanede daha bir başka kavruluyordu. Ruhun derinliklerinde hissedilen boşluğu doldurulması gerekenle doldurmadıkça insanları hapislerle şunlarla bunlarla durduramazdı ki, durdurulamazdı ki, babası bunu bilemiyordu. Nihayet kaçıverdi Şam'a. Şam'da varınca sordu buraların en bilgin Hristiyan alemi kimdir diye. Bir alimi tarif ettiler. Bütün rehaveti terk etmişti. Hakikati bulmak adına, Objektif olarak araştırmak adına terk etmişti babasının çiftliğini. O kadar imkanları her şeyi ama her şeyi bulmalıydı. Bir eksiklik vardı ama o eksiklik her şeyin çekirdeğiydi demek ki ki onun eksikliği ruhumu derinden sarsıyordu. Neydi bu? Neydi bu? Bulmalıyım bunu. Neydi bu? Bu aşktı. Selman'dı, bu genç delikanlı Selman'dı, aradığı da aşktı, aşka bulmak adına yollara dökülüyordu Selman, dökülecekti Selman, çünkü ömür her gün tükenen bir kum saati gibi gidiyordu, geri gelmiyordu, bulmalıydı aşkı, bulmalıydı... Şama gitti, alimi buldu. Ama alim beklediği gibi değildi, Hristiyan alim. İnsanlardan sadakalar alıyordu ama hep kendini atıyordu. İnsanlara şunu bunu yapmayın diyor ama kendisi yapıyordu. O kişi ölünceye kadar ama yanından ayrılmadı. Belki doğruyu, belki boşluğu bulurum diye yıllarca kaldı Selman ama aşkı bulamamıştı. Selman aşkı arıyordu ki ama orada bulamamıştı ne yapmalıydı Selma? Selman ne yapmalıydı sebat etmeliydi paslanmış bir demirin çok güzel bir şekil alabilmesi için önce kor bir ateşin içine konulması sonra hafif çekiş darbeleriyle sabredip şekil alması gerekirdi Ateşe dayan, ateşe atılmayan ve çekiç darbelerine dayanmayan güzel şekil alamazdı. Selman bunları tefekkür ediyordu, düşünüyordu. Bulacaktı mutlaka aşkı, bulmalıydı mutlaka aşkı. Şam'daki o alemin neden sonra bir müddet zaman sonra ölüm vakti geldi. Yıllarca yanınıza size hizmet ettim dedi. Ama bir türlü aradığımı bulamadım. ''Şimdi siz de ölmek üzeresiniz. Şu yıllarca yanınızda kalıp size hizmet etmiş olmamın hatırına bana, bana içimdeki sorunun, ruhumdaki sorunun cevabını verecek yeni gösterin, kişiyi gösterin kime gideyim?'' diyordu. O alim Musul'a gönderecekti Selman'ı. Musul'daki bir alime gönderecekti. Selman Şam'dan Musul'a gidecekti. Şam'dan Musul'a bulmalıydı. Gerekirse son nefesine kadar dünyanın her bir karesini karış karış gezecekti. Ama bulacaktı mutlaka, bulmalıydı mutlaka bulunması gerekeni. Geceden sonra güneşi doğuran kuvvet mutlaka onun karanlık kalbine de güneşi çıkaracaktı. Buna inanıyordu. Selman koşturuyordu. Selman Leyla'sını arıyordu Mecnun gibi. Şirini için dağlar delecekti Ferhat gibi aşkı bulacaktı. Aşkı erişmeliydi. Yüzlerce kilometre uzakta olsa bile binlerce kilometre uzakta olsa bile Fizan'da da olsa bir şekilde Fizan'a da gidip bulacaktı o aşkı. Aşkı bulmalıydı. Musul'a verdi, Ama aradığını yine bulamadı. Surette olanlar vardı ama iç alemi aynı sorularla devam ediyordu. Aşk gelmiyordu ruhuna, kalbini kapsamıyordu. Neden sonra Musul'daki o kişi de vefat edemek, vefat ederken Selman'ı Nusayb'ine sevk ediyordu. Ne hikmettir Nusayb'ındaki kişi de ölmek üzereyken Selman'ı Amuriye'ye sevk edecekti. Selman dolaşıyordu şehir şehir. Sebat ediyordu. Bıkkınlık göstermiyordu. Kavuşacaktı. Erecekti. Bir toprak kazıyordu. Bir maden işçisi gibi kazıyordu. Mutlaka altınını bulacaktı. Elmasını bulacaktı. Ama her şeyden öncesi, her şeyden önemlisi sabır ve sebattı. Sabır ve sebat gösterirsem mutlaka bulacağım o aşkı, o bulmak istediğim aşkı, o hak etmek için aşkı. Sebat ve sabır diyordu. Sebat ve sabır. Sebat ve sabır diyordu. Aradan bir zaman sonra tecelli ilahi, hikmeti ilahi Amuri'deki o kişi de, o papaz da vefat ederken Selman bu ilahi senaryoları tefekkür ediyordu. Vefat etmek üzereyken o kişiye de soru yoğruldu. Ondan da rica ettim beni birine sevk etmesi için. O dedi ki artık ben bu zamanda bilmiyorum. Sana doğruyu gösterecek, sana rahmeti gösterecek, sana gerçek olanı sunacak. Artık yaşayanlardan kimse bilmiyorum. Ama ey delikanlı... Ey genç... Ama... Fakat ahir zaman peygamberinin gelmesi yaklaştı. Alametleri son haddine geldi. Onu bul... Ona koş... Ona koş... O Araplar içinden çıkacak. İsa Mesih onu o şekilde tanıttı bize. Vatanından hicret edecek... Taşlık içinde hurması çok bir şehre yerleşecek. İsa Aleyhisselam demişti ki bize, mesajları ulaştı ki bize, hediyeyi kabul etmezmiş o ama sadakayı kabul eder. Hediyeyi kabul edermiş ama sadakayı kabul etmezmiş. İki omuzun arasında büvvet mührü bulunurmuş. Düş yolları genç delikanlı. Selman, düş yollara. Düş yollara ve git yürü Arap yarımadasına. Sabat ve sabırınla beraber, samimi niyetini yitirme. İnşallah mutlaka, ona bulacak, ona kavuşacak. Aradığın tüm sorunların ve soruların cevabını, devasını onda bulacaksın. Koş Selman, koş. Selman düşecekti yollara Selman koşacaktı yollara Koşmalıydı yollarda Kaçırmamalıydı bu fırsatı Geri tepmemeliydi bu fırsatı Sabat, sabır ve sabat Devam etmeliydi Devam edecekti Ve Selman Arap beldesine gitmek üzere olan bir Yahudi kabilesinden topluluk gördü. Takılıverdi onlara. Yanında birkaç miktar ücret oluşmuştu bu seyahatlere esnasında. Bütün onları, bütün ücretlerini verdi ve beni Arap vilayetine Arabistan'a götürün dedi. Kabul edip kafilelerinin yanına aldılar o Yahudiler. Vadi-ül Kur'a denilen yere gelince ihanet ettiler. Köle olarak bir başka Yahudiye sattılar. Daha dünün babasının saçlarını okşamaya kıyamadı Selman'ı şimdi köle olmuştu. Daha dün Hürmet gören Tarlalar, malklar, mülkler sahibi Selman Şimdi köle olarak satılmıştı Vazgeçmiyordu ama Ben kendimi aşk ateşini bulmak için attım koru ateşlerin içine Başıma inen çekiç darbeleri Bana eziyet olsun diye değil Ben şekil alayım diyedir diye düşünüyordu Hani Mevlana diyor ya Ev sahibi halıyı dövmez Sadece silkeler diyor Tozunu silkeler Hani evinizdeki halıları yıkarken Sopa filan vururlar bazen Dövmek için mi tozunu silkelemek için mi yaparlar ya İşte tozunu silkelemek Ve Selvan Selman böyle düşünüyordu diyordu, Sebat ediyordu ve hiçbir şekilde hiçbir zaman ümidini yetirmiyordu. Yahudinin bulunduğu yerde hurma bahçeleri görünce ümitlendi. Acaba dedi bu sabır ve sebatımın karşılığında o ki papazın bana o alimin anlattığı yer burası mı yoksa diye ümitlendi ama kalbi oraya ısınmıyordu. Zaman ilerliyordu. Yavaş yavaş ümit Ümit yavaş yavaş azalmaya başlıyordu. Hiç ümidini yitirmedi ama azalıyordu. Ve sonra o Yahudi ona eziyetler ediyordu, sıkıntılar ediyordu. Selman hep yönelmek istediği yüce yaratıcıya sesleniyordu. Ey yerin göğün ve bu ikisi arasında bulunan her şey yaratan güç kuvvet... Ey beni ve benim çevremde bulunan her şeyi yaratan kuvvet! Seni bulmak, sana koşmak, senle olmak, seninle dolmak için koştuğum yollara. Babamın bana olan şefkat ve merhametini veren kuvvetin sen olduğuna inanıyorum. Öyleyse beni yarı yolda bırakma. Beni böyle bir haber sensiz bırakma. Ağlıyordu Hep dua ediyordu Ve neden sonra Yahudi Selman'ı köle olarak Amcasının oğluna satıverdi O da aldı Ve Medine'ye getirdi Medine'ye varınca Sanki önceden görmüşmüş gibi Oralar bir tanıdık geliverdi Kendisine öyle ısındı ki oraya O O Amuliyedeki alemin bahsettiği bütün özellikleri orada görünce sabrına sabır, gücüne güç, kuvvet geliyordu. Yahudi bağında bahçesinde çalıştırıp hizmetçilik yaptırıyordu ona. Ama Selman bunlara ses çıkarmayıp sabrediyor. Asıl maksadına kavuşma arzusuyla bekliyordu. ''Diyor ki Selman, bir gün beni satın alan Yahudinin bahçesinde bir hurma ağacı üzerinde çalışıyordum. Sahibim yanımda biri ile bir ağaç altında oturup konuşuyordu. Bir ara şu Evs ve Hazreç kabilelerini Allah kahretsin diyordu. Mekke'den bir kimse geldi, peygamber olduğunu söylüyorlar dedi. Ona takıplar peşinden gittiler dedi.'' Bu sözü işitince kendimden geçtim. Neredeyse ağaçtan düşecektim. Bütün vücudum, bütün hücrelerim bir silkeleni verdi, bir titreyi verdi. Mekke'den gelen peygamber, hem de Medine'de hem de bulunduğu yerde. Evet bu oydu. Yıllarca süren, yıllarca süren bu, bu gayret, bu koşmalar, bu sebatlar meyvesini verecekti. Bu sabır ağacı meyvesini verecekti. Artık Selman, Selman Selman bir başka bir tuhaf olmuştu. Selman o an dünyanın en mutlu insanoğlu vermişti. Sanki o peygamber sözcüğünü duyunca sahibi olan Yahudi diyordu. Yoksa bundan yıllar önce babalarımızın, dedelerimizin bahsettiği Ahmet bu olmasın diyordu. Evet Yahudiler bir zat kendileri peygamberimiz doğduğu zaman Ahmet'in yıldızı doğdu diye son peygamber doğdu diye Evs ve Hazirec kabilelerine bu olayı duyuranların ta kendileriydi ama Araplardan gelince Kureyşlilerden gelince kabul etmiyorlardı. Ne kadar tuhaf aslında biliyor musunuz değerli dinleyiciler? Medine'deki Evs ve Hazirec kabilesinin Müslüman olmasına aslen temelde Yahudiler sebep olmuştur. Çünkü onlar eskiden hep derlermiş. Tarih öyle yazıyor ki. Ahir zaman peygamberi geldiğinde o bizimle olacak ve biz onlar onunla beraber size karşı zafer kazanacağız. Zafer üstüne diyorlarmış. Ama işte gaflet, kibir, nefs, teski olamamak. Selman hemen at ağaçtan aşağı inecekti. ''Hemen verdi. Biraz önce bahsettiğiniz şey hakkında lütfen biraz açıklama yapar mısınız?'' dediği anda sahibi olan Yahudi ona bir tokat vuruyordu. ''Sen kimsin? Senin neyine lazım? Sen git tarlanla uğraş. Sana ne peygamberden, meygamberden. Sen git tarlana başına, çalış, yemeğin ye, iç, yat.'' Selman susuyordu, kenara çekiliyordu. Akşam olunca bir miktar hurma aldı hemen Küba'ya. O anda peygamberimiz Küba'daydı. Medine'nin birazcık dışında olan Küba Mescidi'nin bugün bulunduğu yerlerde. Resulullah'ın yanına vardım. Dedim ki sen salih bir kimsesin. Yanında fakirler vardır. Bu hurmaları sadaka getirdim. ''Lütfen alın.'' deyince efendimiz aldı, hiçbirine dokunmadı ve olduğu gibi hesabına vererek ''Geliniz, hırma yiyiniz.'' buyurdu. Selman'a teşekkür etti ama hiç yemedi. Selman kendi kendisine ''İşte bu bir.'' diyordu, bu bir. Amüliyedeki bana anlatılan ve diğer önceki alimlerin bana bahsetmiş olduğu alametlerin birincisi bu. Eve döndüm, bir miktar hurma daha aldım, Resulullah'a geldim. Bu da size hediyemdir dedim. Bu defa yanındaki eshabını çağırdı yine, yedirdi onlara yine ama kendisi de yedi. İşte bu iki dedim kendi kendime. Resulullah Efendimiz'in bu hali üzerine... Üçüncü alamet ile görmek istiyordum. nübüvvet mührünü. <Gülüyor> Efendimiz bir cenaze defnediliyorken sırtındaki cübbesi bir anda sığırılı vermişti. Hemen yaklaştım, baktım, gördüm, öptüm. ...ve kelime-i şehadet getirdim. Eşhedü en la ilahe illallah... ...ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah... ...ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rabbuhu ve Resulüh. Resulullah tutuverdi verdi beni. Kucaklayı verdi beni. Sımsıkı sarılı verdi bana. Hoş geldin dedi. Hoş geldin. Hoş geldin. gafletten rahmete karanlıktan aydınlığa zulmetten Nura, aşka hoş geldin diyordu Selman o anda diyor o demde o kelimeyi telaffuz ettiğim o anda, o demde bütün cüz ilerim, bütün hücrelerim öyle dolup taştı ki sanki bütün dünyanın yeraltı ve yer üstü kaynakları, bütün doğal kaynakları, bütün her şey vücudumda toplanmış. Sanki bütün güç ve enerjiler vücudumda toplanmış. Çok farklı bir ortam, çok farklı bir şey hissediyordum. Ama en önemlisi, yıllarca peşinden koşturduğum güneşi, Yıllarca aradığım Sorun ve soruların cevabını Bu kelimeyi telaffuzumla hissedivermiştim Bir kelime Bu kadar mı insanın Değişime ne sebep olurdu Hayret içindeydim Ama gerçek ortadaydı selman Farisi Aşkı böylece buluyordu, yıllarca koşturdu, yıllarca peşinden koşturdu, aşkı buluyordu. Efendimiz yıllar sonra onun için Selmanu u minni'' diyecekti, ''Selman bizdendir'' diyecekti. Selman anlatacaktı Resulullah'a yaşadıklarını. ''Nerelerden nerelere?'' ''Ya Resulallah, hep arıyordum, hep arıyordum. Aradığım sizmişsiniz.'' Elimden tuttunuz. Sizi buldumca Allah'ı buldum. Allah'ı gördüm. Kendimi buldum. Ya Resulallah. Bana izin verseniz de gezmiş olduğum bütün beldeleri adım adım katre katre santim santim adım adım gitsem de bu hissettiğim aşkı onlarla da paylaşsam, Onlara da duyursam, Ruhu aç olanlara, Gönlü aşka hasret duyanlara, Benim gibi yollara dökülenlere, Arayanlara, Arayanlara aradıklarının yönünü, yöntemini göstersem, Allah'a koşmak için, Aşk kapısı olan seni göstersem. Allah Resulü yanından ayırmıyordu Selman'ı. Selman, sen burada kal. Oradaki kardeşlerine başka kardeşlerini gönderiyoruz, göndereceğiz. Selman istiyordu ki herkes kurtulsun. Aşkı bulmuştu ya herkes kavuşsun. İşte böyle dostlar. Aşkı bulmak. İbrahim bin Ethem gibi... Dünya saltanatını terk edip, kulluk sanatına eriverdi ya. Hangi meslekte kariyer yapmak istiyorsun? Soru. Cevap Selman Dan. Ben kariyerimi kulluk sanatında yapacağım. Selman Farisi, radıyallahu anh, bize bunu ifade ediyordu. Bu mesajı sunuyordu. Arayın bulursunuz. Objektif olarak arayın, araştırın. Tafsili imanını bulacaksınız. Babadan kalma, anneden dededen kalma bir inanç ile yaşayamazsınız. Allah neydi? Ne içindi? Neden yaratmıştı? Neden göndermişti? Hepsini, hepsini araştırıp i̇man hakikate, imanı üstler üstüne ulaştırmak. Eşkıyaları evliya yapan, zalimleri alim yapan, cahilleri abid yapan sadece şu kelimenin manasıdır dostlar. Bu tevhid kelimesinin manasıdır. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah kelimenisinin kapsamış olduğu mesaj insanlık kavramını tüm dünyaya yayandır. 850 sene Endülüs İslam İmparatorluğunun, 750 küsür sene Osmanlı İmparatorluğunun ve onlardan önce gelen Selçuklu gibi, Abbasiler gibi İslam devletlerinin tüm kainata yaydıkları aşkın kaynağı buydu. Sadece ve sadece buydu. Onlar Rablerinin aşk deryasına, iman deryasına dalmışlar, o iman deryasında kendilerini bulmuşlardı, kendilerine gelmişlerdi, kendilerine ermişlerdi. Selmanlara Selman'ın mesajı sizinle paylaşmak istediğim şeydi sevgili dinleyiciler bugün. Her türlü inançtan ve dünyanın her yerinden şu anda, şu demde bizi dinleyen değerli Rab, Rabbimizin değerli kulları, insancı olan güzel kullarına mesajımız buydu. Objektif olarak araştırırsanız, objektif olarak gerçekten tararsanız bulursunuz. Mesaj buydu. Ama biz biraz daha farklı bir nimetler içerisindeyiz. Geçenlerde devletarşivleri.gov.tr adresinden devletimizin Osmanlı arşivlerini resmi Osmanlıca yazılmış belgeleriyle beraber takip ediyordum. Fazla değil. Şundan bir 100 sene önceki kullanılan tüm dünyada gide gelen belgeleri kontrol ettiğimde Okuduğumda 3,5-4 saat başından bir an ayrılmadığımda Bilgisayarı kapatır kapatmaz tek bir şey yaptım tek bir şey Hemen kapatır kapatmaz Fatih'te Fatih Sultan Mehmet Han'ın yanına gittim kabrine Biliyorum Efendimizin buyurdu gibi onlar selamımızı işitirler Dediklerimizi de işitirler Ama cevap veremezler Çok dua ettim onlara Ne kadar büyük bir temiz bir sayfa bırakmışsınız Ne kadar büyük bir aşk sergilemişsiniz Ey cettim Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında bir çağ açıp bir çağ kapattığınızda Biz bugün 21 yaşında olanlara çocuk gözüyle bakıyoruz 40 yaşından önce hoca olunur mu diyoruz Ey Fatih Sultan Mehmet Dünya Dünya aşkı tanımış ama O tanıtanlar da sizler olmuşsunuz Tanıyabilenler tanıdığı kadar Dünyada ne zaman huzur ortamı gerçekleşmişse Temelinde hepsizi görüyorum Ama bugün Sizden bir haber oluşumuzdan dolayı da Büyüğüm Atam Cettim olarak sizden özür diliyorum dedim İmanla dirildiler, bize çok güzel miraslar bıraktılar. Öyleyse haydi, o mirasları almaya, selmanlar gibi hakikati bulmaya, hakikat yanı başımızda olmasına rağmen, kainat aşk ile kokuyor olmasına rağmen aşkı bulmaya haydi, rahmete koşmaya, lütfü haydi. Tek yapmamız gereken araştırmak. Biz ilk emri, ilk iletisi ilk öğretisi oku olan bir medeniyetin mensubuyuz. Okumamak bize hiç yakışır mı? Sureta yapılan hafızlık bizi sadece sadece ve sadece amel olarak kurtaracak belki mesajını algılamadığımız zamanda ayetlerin bizden hak talep edeceğini unutmamalı değil miyiz? Selam olsun Selmanlar olanlara zamanımızın selmanlarına aşkı bulmak için aşka ermek için kainat kitabını okuma yoluna düşenlere hicretlerini ve aşktan yöne kullananlara bir kere geleceğim dünyaya zevk sefa bana ait demeyip gerçek zevki gerçek tadı gerçek huzuru aşkta bulmak için yollara dökülenlere selam olsun Allah'a bulup seni seviyorum Allah'ım sana aşığım Allah'ım sana aşığım Allah'ım deyip ruhunu dirilttikten sonra iman ile tüm insanlara ''Gel'' diyebilenlere. ''Ne olursan ol, gel'' diyebilenlere. ''Ben gittim, aşkı buldum, sen de gel İslam'a'' diyenlere. Filistin'de, Çeçenistan'da, Keşmir'de, Afganistan'da, Irak'taki bir mümin kardeşi acı çekerken, burada onların o acısını derinden hissedenlere. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gibi, Aşkı sergileyebilseydim, imanın aşkını hayatında sergileyebilseydim, bugün belki oralar ağlamayacaktı, öyleyse kendime bir gelmeliyim, kendime bir silkelemeliyim deyip, kendiyle bir iç muhasebe yapanlara, nefs mekkesinden, gönül medinesine, hicret edenlere, yanlışlardan aşka hicret edenlere, selam olsun, selam olsun. gün yan ilahe olalım ilahai illa Sizlere www.özelfem.net adresinden ulaşabileceğiniz gibi yine atlansensoy.com.tr.tc başında www olmak şartıyla atlansensoy.com.tr.tc adresinden de ulaşabilirsiniz. sistemden şu ana kadar yapmış olduğumuz tüm sohbetleri de canlı olarak dinleyebilirsiniz. Kayıtlı olarak sitemizde de mevcut. Allah'a emanet olunuz efendim. Son sözümüz Efendimizin doğası olsun. Efendimizin istemiş olduğu tüm hayırları ümmet adına istiyor. Onun sığınmış olduğu tüm şeylerden iki cihanda da ümmet adına sığınıyoruz. Rabbim kabul edilen dualar hatırına aşıktan bizi İslam'dan bizi ayırmasın. Selamet efendim. Selam aleyküm rahmetullah ve berekat. <gülüyor>